13 yaşında bir delikanlı sizlere sorularını iletmek istiyor. İsmim Sefa demiş. Benim bir küpem var ama sadece bir tane demiş. Bununla beraber hanımlara da benzemiyorum. Yani kadına benzer bir tarafım da yok. Taktığım küpe gümüş de değil, altın da değil. Evet. Plastik bir küpe takıyorum. Bu günah mıdır demiş. Ilaveten kaşımı alıyorum ama sadece biraz demiş. Bunun çok olmasında veya az olmasında bir günah durumunda bir farklılık evet. var mıdır? Hocam cevabını verebilir mi demiş. Evet. Şimdi esas itibariyle ister erkek olsun ister kadın olsun bir insanın yaratılışına müdahale etmesi uygun değil. Erkek için de geçerli bu kadın için de geçerli. Ancak e, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi döneminde de vardı. Efendimiz de görmüştü. Kadınlar e, vücutlarında bazı müdahaleleri yaparak süslenme amacıyla mesela kulaklarını deldirmeleri gibi müdahaleler yapıyorlardı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlara... Bunlarda bir sakınca görmedi. Zira kadının tabiatında süslenmek vardır. Evet. Kur'an-ı Kerim de böyle ifade ediyor. Dolayısıyla müdahaleler edilmedi. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izin verdiğinin ötesinde insanın kendi vücudunda süslenmek maksadıyla müdahale etmesi yani mesela bir erkeğin kulağını deldirmesini bu sınıfa koyabiliriz. Ee, ve yine mesela bir bayanın göbeğini deldirmesini bu sınıfa koyabiliriz. Müdahale etmesi doğru değil. Peki şimdi bir erkek küpe takarsa buna haram diyebilir miyiz? Tabii haram demek için bir şeye o konuda açık bir ayet olması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, yoruma imkanı olmayan tek mana ifade Hı -hı. edecek şekilde açık ifadeler gelmiş olması lazım. Haram diyemiyoruz. Ancak bir erkeğin e, özellikle de orada örf haline gelmemişse, gelenek haline gelmemişse, erkeklerin genel itibariyle takmadığı bir şeyse, yapmadığı bir şeyse... Bir erkeğin ister yaşı 13 olsun ister daha fazla olsun küpe takmak için kulağını deldirmesine uygun değildir tabirini kullanabiliriz. Ama bu tabiri özellikle seçiyorum. Haramdır demiyorum. Çünkü evet. haram hakikaten çok ciddi bir ifadedir. Haramdır demiyoruz ama en yumuşak ifadesi uygun değildir, hoş değildir diyebiliriz. Kaş aldırma meselesine gelince... Yani bir normal bir kaş vardır, Cenab-ı Hak yaratmış. Yani her insanın kaşı gibi insanın kaşı vardır. O kaşına özellikle bir erkeğin müdahale etmesi uygun değil. Bununla birlikte kaşları anormal ise. Yani hakikaten müdahale edilmesi gerekiyorsa normal hale getirebilir. Nitekim berbere gidiyor bir insan saçını başına tıraş ediyor. Bakıyorsunuz uzanan bir kaşında bir tüy varsa onu aldırıyor. Bunlara sakınca kimse görmüyor. Dolayısıyla normal hale getirmenin bir sakıncası yok. Ama bunun ötesinden bir erkeğin özellikle de genç kardeşlerimizin yani bu yaşlardayken bu şekilde genel olarak örfün, adetin kabul etmediği, bu tür davranışlarda bulunması ileride bunun üstüne bir adım daha bir adım daha bir adım daha gitmeye sebep olabilir. Dolayısıyla yapılmaması daha uygundur bunların. Hay hay